özgürlük. Ey hürriye! Seni seviyorum. Sana muhtacım. Sana aşığım. Sensiz hayat çok zor. Sensiz ben de yokum. Varım fakat ben değilim. Sensiz boş, avare, ümitsiz, soğuk, acı, bıkmış, karamsar, kimci, problemli, yorgun, ruhsuz, kalpsiz, üşüksüz, tatsız, intizarsız, beyhude bir varlık sensizden yani hiç düşülür. Ey hürriyet, senin şefkatinle beslenmişim. Ey hürriyet, senin yüksek ve özgür andamın mabedinin güzellik minaresidir. Ey özgürlük, senin masum ve rengarenk kuşların Aşina ve sırdaş dostlarımdır. Barışın kuşlarıdır onlar. Tüm ümit, müjde ve mesajlarımın habercisidirler. Ey gülhürniye. Keşke seninle yaşasaydım. Keşke seninle can verseydim. Keşke sen de görseydin. Sen de çarpsaydın, sen de uyusaydın. Seninle yansaydın, seninle yaşsaydın, seninle söyleseydin. ...seninle hissetseydim... ...ve keşke seninle olsaydım. Ey hürri! Ben zulümden bıkmışım. Tutsaklık kemendinden bıkmışım. Zincirden bıkmışım. Zindandan, hükümetten bıkmışım. Gerekenden nefret etmişim. Seni esarete götüren... İpe çeken herkesten ve her şeyden tiksinmişim. Ey hürriyet, ey kutsal hürriyet, seni tahta oturtmak istiyorum. Ya sen beni kendine çağır, veya ben seni kendime çağırayım. Ey hürriyet, kanadı kırık güzel kuşum, keşke seni vahşet muhafızlarının pençesinden Gece, karanlık ve soğuğa sebebiyet verenlerden, duvarları, sınırları, kaleleri ve zindanları yapanlardan kurtarabilseydim. Keşke kafesini kırabilip seni temiz, bulutsuz, tozsuz bir sabahta uçurabilseydim. Fakat ellerimi kırdılar, dilimi kestiler, ayaklarımı zincirlediler, gözlerime mil çektiler. ''Yoksa beni seninle yoğurmuşlar, seni derinliğimde, en samimi ve gerçek benliğimde buluyorum, tadını her an kendimde tadıyorum, kokunu kendi yalnız atmosferimde her an kokluyorum, kalbi oynatan sesini melekuti kanatlarının gölgesiyle gök yüzünün altında kaldığı yıldız dolu çöl sonbaharı gecelerinde işitiyorum.''